Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke müşrikleri bir yıldır hazırlıklarını yapıyorlardı. Bedir'in intikamını alacaklardı. Hicretin üçüncü yılıydı. Uhud Savaşı ufuklarda görünüyordu. Bu savaşın çok şiddetli olacağı belliydi. Belirgin iki neden vardı. Birincisi, İslam davası başladığı günden itibaren adım adım ilerliyordu. Hiçbir zaman geri adım atmamıştı. Kartopu misali büyüyen bir özellik arz ediyordu. Mekke döneminde binbir baskılara maruz kalmıştı ama yoluna devam etmişti. Nice işkencelere mahkum olmuştu Yine yolundan bir adım geri Atmamıştı Sabırla, dirençle, kararlılıkla Yoluna devam etmişti Şimdi Medine dönemi Müminlerin ilerleyişi Adım adım değildi artık Çok suretli Koşarak giden bir tempo halindeydi Müminler Medine'de İslam'ın esaslarına göre Bir toplum oluşturuyorlardı İnandıkları gibi Bir toplum Oluşturmanın gayretindeydiler. Kendi mecralarında bir akış halindeydiler. Kendi tabii hallerine kavuşmuşlardı. Asıl olan da buydu. Bir toplum inançlarına göre yaşayacaktı. İnandığı değerlere göre bir yapılanma gerçekleştirecekti. Müminler Medine'de yapılarını kurmuşlardı. Devletlerini gerçekleştirmişlerdi. Devlet bir organizasyondu. Devlet bir teşkilattı Devlet denilen teşkilat Toplumun inancına göre şekillenmesi Teşkilatlanması gerekirdi Deilse ortada çelişkiler yumağı olurdu Devlet ve toplum çelişkili bir hal içerisinde kalırdı Böyle bir yapı ise o toplum için en büyük çıkmaz olurdu O toplum için başka sorunlara bile gerek yoktu Kendi yapısı en büyük sorun demekti Müminler, Medine'de inandıkları esaslara göre bir toplum oldular. Şimdi daha bir güçlüydüler. Özellikle Bedir zaferinden sonra daha bir güçlenmişlerdi. Bir sıcak savaş yaşamışlardı. Savaştan zaferle çıkmışlardı. Şimdi soğuk savaş vardı. Ekonomik savaş vardı. Siyasal savaş vardı. Kültürel savaş vardı. Peygamber Efendimiz çevre kabilelerle ittifaklar yapıyordu ve giderek Şam yollarına egemen oluyordu. Özellikle bazı gazvelerle Mekke Şam ticaret yollarına egemen olmuştu. Bu durum Mekkel müşrikler için çok büyük bir sorundu. Onların hayatında ticaret şah damar konumundaydı. Şimdi ticaret yollarından biri kapanıyordu. Şam'a ticaret için gitmeleri mümkün değildi. Mekke müşrikleri bir ablukanın içine giriyorlardı. Onlar için ölüm kalın boyutlarında bir durum oluşuyordu. Bu soğuk savaş giderek sıcak savaşı doğuracaktı. Uhud savaşının ikinci sebebi ise daha netti. Bedir savaşının intikamını alacaklardı. Mekke müşrikleri Bedir'e gelirken yenilgi, hezimet akıllarından bile geçmiyordu. Onlara göre Müslümanlar çok zayıflardı. Müslümanları tepeleyip geçi vereceklerdi. Ama hiç beklemedikleri bir yenilgi aldılar. Tam anlamıyla şok oldular. Bir de Mekke'nin öncüleri Bedir Savaşı'nda öldürüldüler. Hiç kabullenemeyecekleri bir durumla karşı karşıyaydılar. Bunu asla kabul etmiyorlardı. Şimdi bunun intikamını alma zamanıydı. Ebu Sufyan'ın bin develik Mekke kervanının kazancı Uhud Savaşı için ayrılıyordu. Ayrıca ekonomik seferberlik ilan ediliyordu. Uhud Savaşı'nın hazırlığı tam bir yılda gerçekleşiyordu. Artık hazırlıklar tamamlanmıştı. Ebu Sufyan bu ordunun komutanıydı. Toplumu savaşa teşvik için bazı kadınlar da görev almışlardı. Mekke Müşrik Ordusu yola çıkmıştı. Hazreti Abbas Efendimiz mektupla durumu Peygamber Efendimiz'e bildiriyordu. Mekke-Medine arası 500 kilometreydi. Hazreti Abbas'ın görevlendirdiği kişi çok süretle Medine'ye geliyordu. Üç gün gibi çok kısa bir sürede Medine'ye ulaşıyordu. Peygamber Efendimiz, süratle hazırlığa başlıyordu. 4-5 gün gibi çok kısa bir sürede hazırlanıyordu. Hazret Abbas Efendimizin bildirdiğine göre Mekke müşrik ordusu 3000 kadardı. 200 atlı, 700'ü zırhlıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerin durumunu yakinen de öğrenmek istiyordu. Kesin bilgiye ulaşmak istiyordu. Bunun için Hazreti Hubab bin Münzir'i görevlendiriyordu. Mekke Müşrik Ordusu'nu gözetleyecek ve kesin bir bilgiyle dönecekti. Hubab bin Münzir kısa bir zaman sonra haber getiriyordu. Getirdiği haber Hazret Abbas Efendimiz'in verdiği haberle aynıydı. Mekke Ordusu yola çıkmış, kadınların şarkıları ve oyunları eşliğinde Medine'ye doğru geliyorlardı. Mekke ordusu Medine'ye 5 kilometre mesafede olan Uhud Dağı'na kadar geldiler. Karargahlarını kurdular ve beklemeye başladılar. Medine'ye saldırmak istemiyorlardı. Bunu doğru da bulmuyorlardı. Zira Medine'nin sokakları dardı. Evler birbirine çok yakındı. Burada büyük kayıplar verebilirlerdi. Mekke'nin savaşçıları bunu çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle Medine'ye saldırmanın bir çıkmaz olduğunun farkındaydılar. Peygamber Efendimiz istişare yapmak için mescitte toplanılmasını beğen buyurdular. Geniş tabanlı bir istişare olacaktı. Savaşın yol haritası belirlenecekti. Taktikleri neler olacaktı? Mekke müşrik ordusuyla nerede karşılaşacaklardı? Peygamber Efendimiz ve savaş deneyimi olan Müslümanlar düşman ordusuyla Medine'de karşılaşmayı tercih ediyorlardı. Şehrin sokakları dar olduğu için savaşı kendi kontrollerinde tutabileceklerini, kadınların ve çocukların da evlerin damlarından taş atmak suretiyle yardımcı olabileceklerini söylediler. Bir bakıma müdafaa harbi yapılacaktı. Kanaatleri bu yöndeydi. Karar böyle oluşuyordu. Ama arka taraftan gençlerin sesi yükseldi. Gençler, Medine içine yürütülecek bir savunma savaşının korkaklık olacağını, bunun düşmanı cesaretlendireceğini, Arapların nezdinde ciddi anlamda itibarlarını kaybedeceklerini dile getirdiler. İçlerinden Riyas bin Evs yalvaran bir sesle, Ya Resulallah, Kureş müşriklerinin kavimlerine dönüp, Muhammed'i ve adamlarını Medine'de kıstırdık demelerinden çekiniyorum. Medine'ye kapanmamız, Kureyş'in cesaretini artırır. Bütün hurmalıklarımızı keserler, bütün ekinlerimizi çiğnerler. Ey Allah'ın Resulü! Biz müşrikken Araplar üzerimize gelirlerdi de o zaman dahi Medine'ye sığınmazdık. Kılıçlarımızı sıyırır, üzerlerine hücum eder, aşağılanmış bir halde kovardık. Bugün düşmanlarımızı savaş adına karşılamaya ve defetmeye daha layık ve daha elverişli durumdayız Senin sayende Allah'ın bizi destekleyeceğini bilip dururken bize evlerimize kapatma ya Resulallah diyordu Ensar gençlerin çoğunluğu İlyas'ın görüşünü destekliyorlardı Bazıları Medine'ye kapanmanın ciddi boyutlarda da onur kırıcı olduğunu söylüyordu Peygamber Efendimiz mümin gençleri dinliyordu. Onların sözlerini bitirdikten sonra "Ben mağlup olmamızdan korkuyorum." buyurdu. Özellikle gençler "Hudri meydan" demeye devam ettiler. Giderek çoğunlukta meydan savaşının daha isabetli olacağını onaylıyorlardı. İstişarenin seyri belli oluyordu. Meydan savaş olacaktı. Peygamber Efendimizin fikri müdava savaşıydı ama Çoğunluğun kanaati meydan savaşıydı. Karar belli olmuştu. Meydan savaşı olacaktı. Hazırlıklar ona göre yapılıyordu. Mekke ordusu çarşamba günü gelmiş, Uğut Dağı'nın eteklerine ordigahını kurmuştu. Müslümanlar hazırlıklarını daha da süratlendirdiler. Cuma günü olmuştu. Peygamber Efendimiz, Cuma konuşmasında savır ve savaş üzerinde durdular. Müslümanların direnç göstermeleri, zorluklara göğüs germeleri gerektiğini beyan buyurdular. Bunu gerçekleştirdiklerinde zafere ulaşabileceklerini bildirdi. Müminler ikindi namazında hazırlanmış olarak mescidin önünde toplandılar. Artık ordunun hareket vakti gelmişti. Peygamber Efendimiz şahsi hazırlığını yapmak için haneyi saadetlerine girdi. Yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hz. Ömer Efendimiz de vardı. Müminler Peygamber Efendimizin gelmesini beklerlerken kendi aralarında ihtilafa düştüler. Peygamber Efendimiz müdafaa harbi yapalım demesine rağmen müminler farklı bir fikirde ısrar etmişlerdi. Şimdi ise bir yanlış mı yaptık diye konuyu tekrar gündemlerine aldılar. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Ey Müslümanlar Resulullah Medine'den çıkmak istemediğini, savaşın Medine'de olması gerektiğini ifade ettiği halde Medine'den çıkma konusunda ısrar edip durdunuz. Bu yanlış oldu. Halbuki Resulullah'a emir Rabbani'dir. Onun hakkında o kendiliğinden bir şey söylemez buyurulduğunu bilmiyor musunuz? Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiğini yapın diyerek Müslümanları uyardı. Müslümanlar Büyük bir yanlış yaptıklarını anladılar. Onlar bu yanlışlığın ezikliği içindeyken Peygamber Efendimiz zırhını giymiş olarak hane saadetlerinden çıktı. Müminler bir mahcubiyetin içindeydiler. Ey Allah'ın Resulü dediler. Biz yanlış yaptık. Senin istemediğin şeyi bizim istememiz doğru olmaz. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan Medine'de kal. Sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Biz her konuda tamamıyla sana itaat ederiz diyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara, Bir peygamber düşmanla savaşmadan ve Allah onunla düşman arasındaki hükmünü vermeden zırhını çıkarmaz. Ben size ne emrediyorsam onu yapın. Haydi Allah'ın ismini anarak yola çıkın. Sabır ve sebat ediniz. Allah'ın yardımı sizinle olacaktır buyuruyordu. İslam ordusu, Cuma günü ikindi namazını kıldıktan sonra Peygamber Efendimizin öncülüğünde Uhud dağına doğru hareket ettiler. Müminlerin bin kişilik bir ordusu vardı. İkisi atlıydı, yüz kadarının zırhı vardı. Peygamber Efendimizin ölcülüğünde İslam ordusu Uhud'a doğru yürüyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.